Ilihat ediyosun Ilihat ediyosun Ilihat ediyosun Ilihat ediyosun Ilihat ediyosun Ilihat canım se Ayy Ayy Çok kratu olmuş Yardım edin Cehil hanım Sende šu temiz čamašrları Çıkarırlar ya Alo. Ceylan. Ay, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Aysel abla? Ay, Ali'yi parka götürmüştüm. Orada bir yerlere tırmandı falan. Sonra takıldı düştü. Hay Allah ya. E, nasıl peki şimdi iyi mi? Bir versene telefonu. Ay şu anda hastaneye götürüyorum. Nasıl ya? Hangi hastaneye? Bizim oradaki hastaneye işte. Ne hastanesi? Ne olmuş söylesene. Ben diyorum. Ali'yi hastaneye götürmüştüm. Aaa ne yapıyorsun ya? ya? Oğlum ne olmuş oğluna? Çabuk işinin başına dönce eğlen. Aklına isteği gibi çekip gidemezsin. Çabuk işine. Ya oğlum, çabuk işinin başına dönce eğlen dedim sana. Çekil önümden. Çekil ya, çekil, Bittin sen kızım. Bittin, kovduk seni. Duydun mu? Kovduk seni. Hajde, ali havaledim hemen gitmem lazım. Götürüm seni aparta. Çıp çıp. Oğlum da baba, ne ben ya? Hadi. Dön. Ne işte ya ne yapayım sakin Şu kornaya bas bir şeyler yap Allah aşkına. Tamam, tamam sakin lütfen. Aman... Ya beyin üstü düşmüş böyle kafasının üstüne düşmüş. Ya komaya girdiyse baygıtmış şimdi. Ya beyin kana masif ben ne yaparım ya. Abartıyorsun ama ya. Pardon, motosikleti alabilir miyiz? Çok acil bir durumumuz var. Siz arabayı alın. Arabanın anahtarı üzerine. Bileyim mi? Bin, bin, bin. Senin daha fark edip deliyor. Oğlum oğlumu arıyorum Ali. Oğlumu arıyorum. 8 yaşında adı Ali düşmüş buraya getirmişler.